Eğer Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde bulunmayan ve hakkında icmada olmayan bir mesele gelirse, o zaman iki şeyden hangisini istersen, onu yap, ister içtihat et, ister içtihattan kaçın, fakat ayktihattan kaçınmak daha iyidir.